25 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. ve billahi min ash Vel asr. İnnel insan lafi usr. Illa ve amal salihate. Ve tawasub il ve tawasub il-sabr. <gülüyor> Satak Allahu <l> Azim. Elhamdulillahi Rabbi alemin Evet bugünkü sohbetimiz konusu soru cevap niteliğinde ee, ilk sorumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirmenin vazileti gereği bize bunun yansıması getirisi ne şekilde olur niteliğinde Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melekete uyuselûne ve Allahu Teala, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat getirdiğini, meleklerin salat getirdiğini bildirip müminlere siz de salat getirin buyurmakta. Şimdi burada salavatın fazileti aslında bir cihetten tekrar bize dönüyor. Bunu anlatalım. Daha önceki sohbetimizde de e ezan duası konusunda da bu konuya girmiştik. Yine değinelim. Bu soru soruldu. Öncelikle şunu bilelim. allah Teala bu alemi Resulullah Efendimizin ee, yaratmış olduğu ilk yaratılan nur-u Muhammedi hakikati Muhammedi denilen bu hakikat ondan yarattı bütün alemi Allah kendisine olan sevgisi kendinden kendisine olan sevgisinin neticesinde bu sevgiden ortaya bir nur çıkarttı ki işte buna nur-u Muhammedi hakikati Muhammedi diyoruz Ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor Allah-u Teala Buradan bütün alemlerin yaratılış sebebinin ilk yaratılan olan nur-u Muhammedi yani hakikati Muhammedi olduğunu anlıyoruz. Çünkü bütün alemler Resulullah Efendimizin vesilesiyle o sebep kılınarak yaratıldı. Sebepsiz yaratılan ilk varlık Resulullah Efendimizin nurudur, hakikatidir. Ondan sonra var olan her şey sebeplidir. Yani ondan dolayı o sebep kılınarak yaratılmıştır. Olayı bu şekilde bir bakış açısıyla bakarsak şimdi anlatacağımız mevzular daha net bir şekilde kafalarda oturur, yerini alır. Dolayısıyla bütün alemde var olan yaratılmış her ne varsa hepsi Resulullah Efendimiz'in o nurundan yaratılmış olur. Şimdi Resulullah Efendimiz yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Adem su ile çamur arasındayken ben Nebiydim. Yani buradan işaret edilen hakikat ilk yaratılan olması hasebiyle Resulullah Efendimiz ilk yaratılan olması hasebiyle ilk Nebiydir. Hakikati itibariyle Nur-u Muhammed'i ama zahirde şehadet alemine gelişte ise en son Nebi Resul olarak dünyaya geldi. Ama yaratılışta ilk başlangıç olarak baktığımız zaman ilk Nebiydir. Şimdi konuyu selamattan açıyoruz ama detaylıca da bu konuya girdiğimiz için detaylıca alalım. Var, Şimdi e, evet ilk Nebi dedik. Yaratılan ilk varlıktır Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla Allahu Teala'ya vasıf olmak Allah'ı bilmek tanımak kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için Resulullah Efendimiz'e zahirde ve batında ittiba yani tam bir bağlılık onun yapmış olduğu uygulamaları yapmak farzları yaptıktan sonra sünnet dediğimiz Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu uygulamaları yapmak onları yerine getirmekle ancak Allah'a daha yakin elde edilir. Çünkü e, bu hakikati Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütüat'ında da dile getirmiştir. Zahirde ve batında Resulullah Efendimizin yaptığını yaparak onu takdir ederek ancak Allah'a yakın elde edilir. Allah'ın e, sevgisine ulaşılır ve kullukta da kemalata ulaşılır. Kamil kulluk yerine gelilebilir. Eğer ki yaptığımız ibadetlerde, taatlerde, güzel ahlakta tarzların ötesinde Resulullah Efendimizin sünneti olan sünnet-i seniyesine ne kadar eksiğimiz varsa o sünnetlerden işte bu kulluğumuzun kemalatından da o kadar nakiz kalırız, noksan kalırız. Resulullah Efendimiz neyi yerine getirdi, yaptı ve ümmetinin yapmasını tavsiye ettiyse bu hususlara dikkat etmek lazım. Çünkü bunlara dikkat ettiğimiz sürece Allah'a yakin elde edilir, Allah'ın sevdiği kullardan olmuş ve Kulluk, Allah'a karşı yapılan kullukta kemal noktası bulunmuş olur. Bu oranda. Demek ki sünnetten ne kadar eksiğimiz varsa, noksanımız varsa, kemalden de o kadar eksiyiz noksanız. Bu hususu böylece bilelim. Hangi sünnetleri yerine getiremiyorsak, işte o kemal noktasında, kulluğun kamilliği noktasında da o derece eksiyiz ve noksanız, uzağız demektir. Bu hakikati de böylece bilelim. Şimdi birçok salavat vardır Resulullah Efendimiz'in övgüyle yad eden ana e, Allah-u Teala'dan ona işte rahmet, bereket fazilet, lütuf ihsanlarını onun üzerine olması hususunda bile getirilen farklı farklı birçok salavatlar vardır. Nitekim e, bu salavatların tabii ki e, dereceleri de farklıdır. Bu salavatları okuduğunuzda işte manevi olarak size e, getirisi kazancı e, manevi size kattığı Derece muhakkak bir Değişiklik arz eder Salavat çeşitleri çoktur dedik Ama bu salavatların içerisinde Tabi bazen e, Diğerlerine oranla Daha manevi getirisi Yüksek olan salavatlar da vardır Şimdi Çok çeşitli salavat vardır Ben çeşit olarak çeşitlerine girmeyeceğim Ancak yolumuzda bildiğimiz sahih kaynaklarla elinize ulaşan, ulaşan bilgiler nezdinde tavsiye edeceğim özelliklerini anlatacağım salavattan salavat Fatih konusuna değinmek istiyorum salavat Fatih Resulullah Efendimiz üzerine getirilmiş salavatlardan biridir ancak bu salavat bir kul diliyle bulunmuş, yazılmış keşfedilmiş bir salavat değildir bu Allah-u Teala tarafından e, Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine Resulullah Efendimizin yakaza halinde gözükmesi, karşısına çıkması ve Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine benim üzerine bu salavatı getir. Bu salavat yeryüzünde benim üzerine getirilmiş olan salavatların 600 bin katına denktir. Buyurmasıyla bu salavat Fatih Fatih'in ne kadar kıymetli, ne kadar mühim bir salavat olduğunu anlıyoruz. Muhammed Bakır Hazretlerine daha önce, Muhammed Bakır Hazretlerine de Allahu Teala tarafından bu salavatın bildirildiği kaynaklarda, kitaplarda yazmıştır. E, Ahmet Ticani Hazretlerine ise direkt Resulullah Efendimiz yakaza halinde baş gözüyle görülmesi neticesi bu salavatı vermiştir. Dolayısıyla bu salavatın fazileti Ahmet Dicani Hazretleri uzunca detaylıca eserlerinde dile getirmiş, yazmıştır. Çok kıymetli bir saravattır. Ee, getirebilenler için günde yüz kere getirmesini tavsiye ederiz. Çok manevi getirileri olur. Manevi kapılar açılır. keşifler açılır. Saravat-ı Fatih zaten fetikten geliyor. Açılımdan geliyor yani. Bu manada tavsiye ederiz. Bunun e, şeylerine Faziletleri hususunda ayrıca Ahmet Cihanî Hazretlerinin hayatıyla alakalı bir sohbet yaptığımızda o zaman inşallah girmek istiyorum. Okumuş olduğumuz salavatlar Ezan duası Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için biz Allahu Teala'dan niyaz etmiş oluyoruz. Allahu Teala'ya böyle niyaz ediyoruz bu salavatlar neticesinde. Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için dolayısıyla bu okumuş olduğumuz salavatlar Resulullah Efendimizin Allah indindeki makamını yükseltmiş oluyor. Makamı Mahmuda. Ezan duasında da geçtiği gibi Makamı Mahmuda Allahu Teala o makama yerleştirmiş oluyor. İşte o Resulullah Efendimiz o Makamı Mahmuda yerleşmesi neticesinde ondan sonra Resulullah Efendimizin de bir Allahu Teala'dan niyazı duası olacak. Onun duası da ümmeti hakkında allah Teala şefaat izni yetkisini verdiği zaman Resulullah Efendimiz işte bu şefaat izninin yetkisini mahiyetindeki önce bütün Resullere, Nebilere, Velilere, Evliyalara, Şehitlere ve Mümin kullara verip bu şefaat yetkisiyle birlikte cehennemde azap görmekte olan Müslümanlardan günahkar olması hasebiyle cehenneme girmiş. Cehennemde azap görmekte olan Müslümanlar oradan cehennemden Allah'ın bu izni vermesiyle birlikte kurtulmuş olacaklar. Bu maiyette baktığımız zaman, yani şefaat cihetiyle baktığımız zaman, işte bu getirmiş olduğumuz salavatlar, okumuş olduğumuz ezan duası bize geri kazanım olarak dönmekte. Bizim ona getirmiş olduğumuz salavatın ehemmiyeti bu kadar önemli. Biz ona ne kadar çok salavat getirirsek aslında kendimize olan kazanımı arttırmış oluruz. Ahirette Gerek dünya hayatında yaşarken dünyalık işlerimizde gerekse ahirette Allah'ın rahmetine ulaşmak adına bu kazanımı elde etmiş oluruz. Onun için salavat getirmek çok mühim, önemli. Gün içerisinde, boş kaldığımız zamanlarda mümkün olduğu kadar salavatla ve kelime-i tevhid ile iştigal etmeye gayret edelim. Çünkü kelime-i tevhidin de getirisi çok yüksektir. Resulullah Efendimiz bu kelime-i tevhidi terazide tartacak bir karşılığı olmadığını beyan eder. Teraziye girdiği zaman kelime-i tevhid La ilahe illallah zikri onun karşılığını tartacak bir şey yoktur. Dolayısıyla bu kadar kıymetli bir zikirdir bu kelime-i tevhid. Bu hususa dikkatlerinizi çekiyorum. İnşallah hem salavatı bol getirmek hususunda hem de kelime-i tevhidin bol okumak hususunda bunun getirisi nihayetinde tabii ki kula dönüyor. bize dönecek bunların getirisi Allah'ın izniyle. Evet. Selavatın önemiyetini kısaca böyle dile getirmiş olduk. Yine ee, farzın yine bir soru vardı. Farzların yanında, farz ibadetlerin yanında sünnetin gereği, önemi. Aslında bu seravatın izahını yaparken bunu da açıklamış olduk. Yani sünneti, sünnetlere dikkat etmek, riayet etmek işte bizim kulluğumuzu kamililik noktasına taşıyor. Çünkü Allah'a yakın elde etmek farzları yaptıktan sonra nafilelerle, yani sünnetle ihtimal etmekle oluyor. Yani bir kul sadece farzları yerine getirmiş olsa, sünnetleri yerine getirmese Cennete girer mi? Girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir bedevi geldi, huzuruna girdi. Allah ne emretti? Allah'ın dini nedir? Emrettiği hükümler nelerdir? Anlat bana, söyle ya Resulullah dedi. Resulullah Efendimiz Allah'ın farz kıldığı ibadetleri saydı. Peki dedi Allah'ın farz bunlar mı? Bu kadar mı? Evet dedi. Ben bu sayıldıklarının hepsini yerine getiririm. Ama fazla hiçbir şey yapmam dedi ne eksik ne noksan ama bunları yerine getiririm dedi. Ve meclisten ayrıldı. Ondan sonra Resul Efendimiz yanındaki sahabelere dönerek dedi ki eğer dediğini yaparsa bu giden adam cennetliktir dedi. Yani cennete girmek hususunda farz ibadetleri layıkıyla yerine getirmek heyrolla yeterlidir. Fakat bir de cennette mertebeler var, makamlar var. İşte orada mertebe ve makamı daha yüksek makam almak istiyorsa kişi ve Allah'a yakin elde etmek istiyorsa o zaman farz ibadetlerin ötesinde nafilelerle iştigal etmek istiyor. Bütün ehlullah, evliyaullah, Allah'ın sevdiği kullar hepsi farzın ötesinde nafilelerle Resulullah Efendimiz'in sünnetleriyle iştigal ettikleri için o mertebelere o makamlara ulaştılar. Nafileyle iştigal etmezse kişi o yakin denilen Allah'a yakin elde etme makamına ulaşamaz maalesef demek ki Allah'ın sevdiği kullardan olmak ona yakınlık kurmak istiyorsak yani kurbiyet dediğimiz bu yakınlığı kurmak istiyorsak tarzları yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerle yani sünnet ibadetlerle de etmemiz lazım ancak bu şekilde dediğimiz gibi Allah'a yakin elde edilmiş olur evet yine bir soru var Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz İbadetler insanları artık zorluyor Çalışma hayatı şu bu vesaire Yoğunluk var gibi e Biz sadece farz ibadetleri yerine getirsek Sünnetlerle hiç e, Vaktimiz olmadığından dolayı e, O tarafa meyletmesek Sadece bu farz yeter mi? Kurtuluşumuza e, Gibi bir Düşünce içerisine giren ya da e, insanların bu düşünceye sevk eden bir bakış açısı doğru mudur nedir gibi cesine soru soruluyor az önce verdiğimiz örnekteki gibi hani o bedevinin Resulullah Efendimiz'in e yanına girip de farzları sorup evet bu kadarını yapacağım dediğinde belirttiği gibi farzları sadece yerine getiren güzel ahlak üzere olan kişi elbette kurtulmuş olur Allah'ın izniyle inşallah ama şurayı iyi bilelim Resulullah Efendimiz'in Sünnetlerini eğer bize sünnetleri yerine getirmezse bu nafile dediğimiz ibadetler, sünnet dediğimiz ibadetlerden kopmakla birlikte insanda gevşeme hasıl olur. Nefis, nefsin oyunları, tuzakları çoktur. Şeytanın oyunları, tuzakları çoktur. İnsan aklına, hayaline gelmedik entrikalar kurar nefis ve şeytan. Eğer ki bir kişi ben farzları yerine getiriyorum ama sünnetleri yapacak vaktim yok dediği zaman İnanın o kişi zaman içerisinde o farzları da aksatmaya başlar. Çünkü sünnetleri terk insanın farzları terke edilir. Yani bu tecrübe edilmiş, denenmiş, insanlar üzerinde görülmüş bir şeydir. Eğer bir insanın sünnetleri terk edip de sadece farzlarla yetindiği görülüyorsa gözlemlensin bu insan belli bir süre sonra o insanda farzlarda da kopmalar başlar. Farzları tam olarak yerine getirmez. Böyle böyle böyle, böyle insan dinini Parça parça, parça parça kaybeder bu sefer. O şeyi sağlamlığı gösteremez. Çünkü yani o yapmış olduğumuz sünnetlerin bize o kadar çok getirisi var ki, o kadar faziletler var ki belki biz bunun farkında değiliz. Farkında olmadığımız halde üzerimize bu faziletler Allahu Teala'nın e, sünnetleri yerine getirmemizden dolayı üzerimize yağan o ihsanları, o lütufları o kadar fazla ki bunların insanların bir çoğu farkında olmayabilir. Ama işte bu sünnetleri de madem vaktim yok ben bunları yapmıyorum. Farzları sadece yaptım. Bundan yeter. Düşüncesine giren insan bilsin ki bir süre sonra bu fazları da kaybeder. Farzlardan da kokmaya başlar. Onun için hatta bakın Ehlullah şöyle bir e, ifade de kullanıyor sünnetler hususunda. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz'e uymak onun sözünü tutmak onun dediğini yapmak, onun gittiği yoldan gitmek hususunu Allahu Teala dile getirip işte Resul'e uyun, o ne veriyorsa size onu alın, onun yap, yap dediğini yapın gibicesine ayetlerle beyan etmekte. Aslında bu ayetler bize Resulullah Efendimiz'e uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Ehlullah burada bu ayetleri delil göstererek aslında der Ehlullah Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi ve onun gibi zevat hakikatleri gerçek manada idrak etmiş. Zevat der ki işte bu ayetler bizim için der sünnetlere de sünnet ibadetleri yerine getirmeyi de farz yerine koyardır. Çünkü Allah'u Teala peygamberimize uyun diyor. Onun emrine uyun. Onun yapmayı tavsiye ettiği şeyi yapın, ona uyan bana uymuştur gibi beyan etmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? O zaman burada bu bakışla baktığımız zaman yani bir takva ehli bir insan için, takvayı yaşayan bir insan için bu gözle baktığımız zaman Resulullah Efendimiz'in bize yapmayı tavsiye ettiği şu şu şu ibadetleri yapın diye buyurduğu ibadetleri yapmak da aslında e, takva ehline farziyet tarz eder farz gibi, farz hükmünde gibidir yani takva eli böyle görür. Onun için der ki mesela Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri sabah namazının sünnetini fecir namazı diye geçer. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra iki rekat sünneti Resulullah Efendimiz sağ yanına doğru yatar. Uyur e, yatar ve e, o şekilde beklerdi uyurdu, uyumazdı, ayrı mevzu ne kadar yatardı, o ayrı mevzu fakat sağ, sünneti kıldıktan sonra sağ yanına yatıp uzanırdı, bu şekilde beklerdi ve bunu ümmete yani sahabe-i kirama tavsiye etti, i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki, Resulullah Efendimiz bunu böyle yapın diye tavsiye etmesinden dolayı bu bilinç, bu şuur içerisindeki bir mümin benim görüşmeler i̇bn Arabi Hazretleri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra böyle yatıp uzanmazsa günaha girerler. Günahkârdır der. Bakın ne kadar hassas bir konu var bu Yani burada bu sabah namazını sünnetini kıldıktan sonra biz de bunu inşallah uygulamaya gayret edelim. Bu sünneti yerine getirelim ki bu sünneti bilmediğimiz Allah tarafından bize bu sünneti yerine getirimizden dolayı bize verilecek o e, lütuf, ihsan inayete mazhar olabilirim. Bunu e, bu sohbette de böylece dile getirmiş olduk. İyi oldu. E, burada tabi yatmanın, uzanmanın vakti soruluyor. Ne kadar yatmak lazım? Ya yatıp da uyuyup kalırsam, bu sefer farzı da kalamazsam, güneş doğarsa, Uyuma kardeşim o zaman. Yani maksat sünneti yerine getirmek. Yat sağ yanına sünneti kıldın. Eğer uzandığın zaman uyuyup kalmak korkusu varsa, sekadenin üzerinde şöyle sağ yanına doğru uzan iki dakika, üç dakika, bir dakika neyse ölçüsünü sen koy yani maksat o sünneti yani o niyet üzere sünneti yerine getirmek bir dakika, iki dakika yat sağ yanına bekle ondan sonra Bismillah'te kal farzını kıl, evinde kılıyorsan namazın. işte maksat bu sünneti yerine getirmek ki bu sünneti yerine getirdiğimizden dolayı da işte Allah'ın ihsanına lütfuna mashar olabilmek Resulullah Efendimizin şefaatine mazhar olabilmek bu hususuna dikkatlerinizi çekiyorum inşallah yapmaya çalışalım gayret edelim aynı şekilde e, Salavat-ı Fatih'in ehemniyeti dile getirdiğimizden dolayı başka bir Salavat'la kıyas yapacak olursak hangisini önceleyelim gibi bir soru geldi e, biz deriz ki ilmimize göre öğrendiklerimize göre öncelik Salavat-ı Fatih'tedir çünkü Resulullah Efendimiz kendisi söylemiş Ahmet-i Hazretlerine bu Ahmet-i Hazretlerinin eserinde geçmekte cevahir Meani adlı eserinde de geçmekte Burada diyor ki Resulullah Efendimiz kendisi bizatihi söyledi diyor Ahmet Can Hazretleri Yeryüzünde başka bilinen salavatlardan her hangisinden dahi üzerime getirilirse getirilsin o salavatların 600 bin tanesine denktir bir tane salavatı fatih buyuruyor Resulullah Efendimiz Ahmet Can Hazretleri. Bize ulaşan bilgi bu şekilde, biz buna göre inanıyoruz, amel ediyoruz, bunu da böylece beyan etmiş oluyoruz. Yani salavatı Fatih'in getirisi sayılamayacak kadar yüksek, ona emniyet verilmesini böylece beyan etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi cennet ehli Evet, şimdi cennet ehli olabilmek için ne yapmak lazım? Cennet ehli olabilmek için, şimdi öncelikle bir şunu söyleyeyim. İnşallah burada. Ee, düşünceleri, idrakleri ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum. Yaptığımız ibadetleri cenneti kazanma gayesiyle yapmayalım. Eğer cenneti kazanma gayesiyle yaparsak bu bizi Allah'tan perdeler. Tasavvuf ehli yani Allah'ı bilen tanıyan bu yolda ilerleyen kişi bütün yaptığı ibadetleri Allah'ın rızasını elde etmek için yapar. Cennet için yapmaz. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Gavsiye Risalesi diye bir kitap vardır Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Allahu Teala'nın bir konuşması vardır orada Allahu Teala hitap eder Abdülkadir Geylani Hazretlerine cennet ehlini bırak onlar cennet için ibadet ederler dünya ehlini de bırak onlar da dünya için çabaları gayretleri sen benim ehlim ol seni o da bu da perdelemesin benden der dolayısıyla eğer yaptığınız ibadetler taatler hep bir matematik hesabına girersek bu bizi Allah'tan perdeler bu konu çok önemli, dikkatinizi çekiyorum. Yani yaptığımız bir ibadet, mesela birine bir e, iyilik yaptık, bir sadaka verdik veya oruç tuttuk veya namaz kıldık, nafile namaz kıldık. Şimdi acaba işte bu kıldığım nafile namaz e, Allah indinde ne kadar sevap yazar bana? Veya tuttum şu oruç getirisi nedir? Sevap ne kadardır? Kaç yüz, kaç bin gibi matematiksel böyle bir hesaba girerse insan. Allah'tan perdelenir. Burada bilinçli mümin yaptığı bütün ibadetlerde Allah'ın rızası için ibadet yapma gayretiyle olması lazım. Burada bizi cennet düşüncesi sarmasın. Elbette ki öldükten sonra gidilecek iki tane diyar var ahirette. Ya cennet ya cehennem. Başka bir diyar yok. Allah cennete girenlerden eylesin inşallah. Bunun için dualarımızda böyle niyaz edeceğiz namazlarımızda ya Rabb'i bize cenneti nasip eyle. Cehennem azalından muhafaza eyle diye. Elbette ki bunları duamızda beyan edeceğiz. Ama yani cennete gitmek için ya da cehennemden çok korktuğun için Allah'a yönelme gayretine girme. Eğer bu, bu ya cehennemden çok korktuğun için ya da sırf cennete gitmek oradaki o güzel nimetlere ulaşmak için Allah'a yönelme gayretine girerse insan ee, bu ibadetlere böyle yönelirse işte o zaman Allah'tan perdelenir. Peki cennet cehennem ibadetlerle mi giriyor ya bu? Evet e, bu soruyu da açıklayalım. Cennete girmek ya da cehenneme girmek ibadetlerle mi? Cennete girmek Allah'ın lütfuyladır. Allah lütfettiği kulları cennete alır. Cehenneme girmek Allah'ın adaletiyledir. Ahirete Ahirette Teala hangi kuluna adaleti ile muamele de bulunursa Adaletle muamelede bulunursa işte o cehenneme giden bulur. Cennete girmek için bizim yaptığımız ibadetlerimiz cennete girmiyoruz bunu iyi biliriz. Cennete giriş Allah'ın lütfu ile Allah lütfettiği kulunu cennete sokar. Ama cennetteki derecelerimiz cennette yüz derece vardır. Evet sekiz tane cennet kapısı var, e, yedi tane cehennem kapısı var cennetteki bu dereceler ise düşünün 100 katlı bir apartman gibi düşünün 100 derece var cehennemde de aynı şekilde yerin altına doğru cehennemin dibine doğru da 100 dereke var dereke. orada 100 kat burada 100 kat bu dünya hayatında yapmış olduğumuz amellerimiz eğer güzel salih ameller yaptık Allah'ın da lütfu ile cennete girdiysek ahirette o güzel amellerimiz salih amellerimiz yapmış olduğumuz hayır hasenat ibadet taat oruç işte o zaman o cennetteki bizim o yüz katlı apartman misali verdik. O apartmanın kaçıncı katında olacağımızı belirliyor. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın. E o zaman Allah cennete girmek lütuflaymış. Cehenneme adaletle bizim yaptığımız ameller kıymeti yok mu o zaman? Hayır kıymeti var. Kıymeti ne? İşte cennete giren için o yüz katlı apartmanın hangi katında bulunacak? Hangi katında oturacak? İşte o dünya hayatında yaptığımız amel onu belirliyor ameli çok güzel, çok camil, çok mükemmel olan çok çok iyilikler yapmış olan insanlar o zaman tavonun yüz katı, yüzüncü katında oturacak ameli az ancak paçayı kurtarmış, cennete girebilmiş o da birinci katta oturacak gibi, böyle düşünelim aynı şekilde cehenneme giren için de böyle ameli cehennemdeki derekesini ameli belirliyor yani cehenneme giren kişi cehenneme girmekte çok azgınlık yapmadıysa günah işlemiş ama çok şiddetli azgınlıkta değil o zaman da o cehennemin birinci katında ikinci katında azap görecek ama en azgınları en büyük günahları işleyenler ta yüzündü yüzüncü dereke dediğimiz en altta çünkü kafirler ve münafıklar en aşağıda azap görecek olanlar onların azabı diğerlerinden farklı cehennemdeki azap katberlere göre değişiyor tabi cennetteki nimetler de cennet ehlinin derecesine göre değişiyor Orada her türlü nimet olmasına rağmen o nimetlerden alınan zevk, tat, lezzet işte bu dünya hayatında Allah'ı bilmen tanıma edindiğin ilim neticesinde ulaştığın mertebeye göre açığa çıkıyor cennette de. Onun için diyoruz ki bu dünya hayatında yaşarken Allah'ı ne derece bilebilir, tanıyabilir, kulluğumuzu layıkıyla kemaliyle yerine getirmeye çalışırsak işte bu dünya hayatında bu kazanımı elde ediyoruz öldükten sonra böyle bir şansımız yok bunun üzerine bir kazanım koyma ihtimalimiz yok çünkü öldükten sonra iş bitiyor o zaman yani idrak açısından bilmek açısından Allah'ı tanımak açısından kulluğumuzu layıkıyla yerine getirmek açısından bu dünya hayatında ne kadar ömrümüz varsa o ömrü ona göre iktisatlı kullanmaya gayret etmemiz lazım Allah'ı bilmeye, tanımaya yoğunluğumuzu vermemiz lazım. Elbette ki bu dünya hayatında yaşarken İhaşemizin teminiyle alakalı işimizle, gücümüzle uğraşacağız. Ama bu işimiz, gücümüz Allah'ı bilmek, tanımak e, mevzusundan bizi alıkoymasın. Yani e, hatta bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, dinini öğrenmek adına, dinini yaşamak adına sana Farz olan ibadetleri, şeriatın emretmiş olduğu ibadetleri yerine getirirken sana gerekli olan fıkhi bilgileri, ilmihal bilgilerini gerekli olduğu kadarını öğren, fazlasını öğrenmeye çalışma. Vaktini, zamanını öteki şeylere harcama der. Ne, sana ne lazımsa namazı ne bozuyor, abdezi ne bozuyor, İşte namazın misal veriyorum. Cemaate gittin yetiştin imama üçüncü rekatta öğlen namazının üçüncü rekatında yetiştin nasıl uyulur nasıl kılınır namaz. İmam selam verdikten sonra ne yapman gerekir gibi veya orucu ne bozar işte gibi. Böyle şeriatın hükümleri ile alakalı yani bizim ilmi hal dediğimiz ilmi hal bilgileri dediğimiz o kitapta beyan edilmiş olan mezhebine göre hangi mezheptensen ve hangi mezhebi taklit ediyorsan misal bu. Türkiye'mizde genel itibariyle Hanefi mezhebi çoğunlukta tabii Şafii de var, Maliki de var, Hanbeli de var ama biz çoğunluk olarak bunu söylüyoruz. Kişi hangi mezhep üzereyse, hangi mezhebi takip ediyorsan kendi mezhebinden dininin ibadetlerini, amellerini yerinle getirmek için gerekli olan o ilmihal bilgisini öğrenmesi kafidir. Detayına girmesinler. Avam için bakın. Eğer bir din alimi olacaksan, bir işte camide hocaysan üniversitede din konusunda ne bileyim hadis konusunda fakır konusunda bir eğitim öğretim veren biriysen bu hususlarda tabii ki teferruatlıca bilgiye sahip olman lazım ama böyle değil de kendi ibadetinde iştigal eden biriysen bana yetecek kadar bilgiyi öğreneyim deyip ilmihal bilgisini öğrendikten sonra kalan vaktini kalan zamanını Allah'ı bilmeye Allah'ı tanımaya yoğunlaştırır. İbn-i Arâb Çünkü bu öğrenmiş olduğum fıkıh bilgisi bu ilmihal bilgisi ölümle birlikte hükmü biten bilgidir. Kişi öldükten sonra mezara konulmasıyla birlikte ahirette melekler demez ki gel bakalım ikinci rekatta imama yetişince nasıl yapman lazım, kılman lazım namazı böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu fıkıh bilgisi yani şeriatın bu bir burada dünya hayatında amellerle amelleri nasıl yapacağımıza dair bilgileri bize bu dünyada lazım öldükten sonra bu bilgilerin hepsinin hükmü bitiyor orucu ne bozar abdezi ne bozar bunların hükmü ölümle birlikte bizim üzerimizden düşüyor bu bilgilerin bizim için artık kıymeti kalmıyor öldükten sonra ama hangi bilginin kıymeti kalıyor Allah'ı bilmek Allah'ı tanımak işte bu bilgilerin kıymeti kalıyor o zaman biz yoğunluğumuzu tamamen Allah'ı bilmeye tanımaya ona kulluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye bu ilimleri öğrenmeye vermemiz lazım yani bu çok mühim bir mesele aslında Şimdi ben normal sıradan bir müslüman olarak bir mümin olarak ibadetlerimi yerine getirirken Hanefi mezhebinin bilgileri dahilinde Hanefi mezhebini taklit ediyorum diyelim Onun dahilinde fıkıh bilgilerini öğrendim Ecik ben bir de şimdi Şafi mezhebini öğreneyim Bir de Malikiye bakayım bir de Hanbeliye bakayım demek gereksiz Sen bu mezhebi taklit ediyorsan bununla amelini yerine getiriyorsan bunu öğrendin mi yeter Ha biz zaruret doğduysa, içinde bulunduğun durum senin taklit ettiğin mezhebin uygulamasında sana sıkıntı, zorluk çıkarıyorsa bu sefer hangi mezhepte bu içinde bulunduğum durumdan dolayı bir rahatlık, ibadetimde, amelimde rahatlığı öngörüyor. Hangi mezhep taklit edersem, hangi mezhep imamı burada bir genişlik açığa koymuş diye düşünüyorsan o konuda o zaman açarsın, o konuyu araştırırsın ve ona göre de onu taklit edersin. Bu da mühim bir mevzu gelmişken şimdi birbirine bağlantılı konular mezhep, başka bir mezhebe taklit edilebilir mi? Herhangi bir sıkıntılı bir halim var. O sıkıntıdan kurtarıp kendimi genişlik haline koymak istiyorum. Dolayısıyla ben şu mezhebin mensubuyken başka bir mezhebe taklit edebilir miyim? Elbette ki edilebilir. Maalesef günümüzde bazı dini izahatlar, açıklamalar yapan dini korumak gayesi üzere hareket ederek öyle zannederek Allah'ın geniş tuttuğu şeriat yolunu daraltmaya çalışan takihler var. Fıkıh ehli var. Der. Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretler. Ne güzel söylemiş tam o zaman bile. allah Teala bu şeriatın geniş tuttu diyor. Uygulamada bakarsın. Bana bu mezhep imamının yaptığı iştihat benim şartlarıma rahatlıkla yerine getirebileceğime uyuyorsa eyvallah o mezhep imamını taklit edersin amelini ona göre yerine getirirsin ama içinde bulunduğun şartlar durum seni onu yapmakta zorluyorsa o zaman kolaylık yapan kolaylık bir iştihadı olan başka bir mezhep imamı varsa o zaman onu taklit edersin yani bunu engellemek olmaz efendim hayır sen bir mezhebin mensubuysan Alefi mezhebinin mensubuysan, onun mensubu böyle bir o mezhebe tutacaksın burada sıkışın, sıkıntıya girmişsin Ge değiştireceksin öteki mezhebin imamını taklit edeceksin öyle bir şey yok öyle bir şey olmaz dinde nerede yazıyor dinde öyle bir şey olmaz diye yok öyle bir şey maalesef böyle bu zihniyetli olan insanlar dini daraltmaya koskoca geniş patik geniş otoban olan yolu patika diye çevirmeye kalkışıyorlar Muhibir İbn-i diyor ki işte böyleleri bu Allah'ın şeriat, geniş şeriat yolunu daratmaya kalkan fakihler yarın Allah'ın huzurunda hesap verecekler diyor. Siz bu kadar bu ümbeti niye böyle darattınız? Sıkıntıya soktunuz. Allah'ın şeriatı genişti. Siz niye darattınız iyice? Öyle olmaz, böyle olmaz, böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın. Hayır, sadece böyle yapacaksın. Bu hususta ee, düşünülmesi gereken, tefekkür edilmesi gereken, araştırılması gereken, bilinmesi gereken bir konu. Ben haçla ilgili bir şey soracağım. Ve maliklerle ilgili gelmişken kolaylaştıracağız diyoruz ya. Evet. Maliki meselenin de yanlış bilmiyorsan, uyuduğun zaman abdesti bozmuyor. Şimdi bu çok kritik bir konu. Şimdi gelmişken anladım ben, Ay, mezhep yani, konusuna da değinelim, yani mezheplerdeki uygulamaların farklılığı, yani, farklılığı. Şimdi abdest konusunda şimdi kolaylaştıracaksak yani otobandaysa hocam, ondan sonra şimdi o zaman uyuyup kalktıktan sonra, ondan sonra abdest almadan namaz kılabilir. Şimdi şöyle şöyle söyleyeceğim, bu mezhepler... Mesela en önemli şey, kolaylaştırılan şeylerin katabdest konusu. Evet. <gülüyor> Hatta şimdi <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Mezhe, mezhepler konusunda mezhepler, mezheb imamları yani bizim dört hak mezheb diye bir dile getirdiğimiz, beyan ettiğimiz mezheb imamları aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında ya da onun vefatından sonra e, böyle bir şey yoktu mezhepler sonradan çıktı onun e, vefatından sonra sahabe-i kiram içerisinde Resulullah Efendimiz'i görüp ibadetine amellerine şahit olan hangi hal üzere ne şekil ibadet ettiğini gördüyse öyle amel ederdi sahabe. Dolayısıyla sahabelerin içerisinde çeşit çeşit her biri çünkü zaman zaman farklı farklı şeyler görmüş Resulullah Efendimiz'den şahit olmuş. Çeşit çeşit bir ameldeki farklılıkları vardı. Daha sonra bu farklılıklar toplandığı bu dört hak mezhep dediğimiz dört mezhepte toplanmış oldu. Bütün bu e, farklılıklar teferruatıyla bu dört hak mezhepte e, toplanmış oldu. Mezhep imamları yani müştehitler iştihat eden demektir. Yani diğimizde içtihatın yeri vardır. Tabii ki içtihat Kur'an, sünnet, icma, içtihat. Burada içtihat ile yani bu mezhep imamı Kur'an-ı Kerim'den o ayetten anladığı anlam üzere bir hususta bir iştihada varıyor. Yani iştihat dediğimiz mevzu bu. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunlar tabii çok detaylı teferruatlı konular. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o ayetinde geçen bir kelimenin okunuşunda işte esre ötre olmasına göre anlam değişebilen kelimeler oluyor ki bu kelimelerle birlikte bu sefer ayetin anlamında da bir e, farklılık olabiliyor. Bu durumda içtihat işte içtihatlar farklılaşabiliyor. Bunlar tabi çok e, uzun detaylı konular. Buralara girmeyeceğiz. E, şeye müştehetin nasıl içtihat ettiğine dair. Ama şunu söyleyeceğiz ki bütün dört hak mezhep olarak Resulullah Efendimizin yapmış olduğu uygulamaların toplanmış olduğu bu dört hak mezhepten hangisine uyarsanız uyun ibadetlerinizde amellerinizde hak yolu üzeresiniz. Bu, bu şekilde bilinmesi lazım. Hangisine uyarsak uyalım bu dört hak meslebin üzerinden hangisini taklit edersek edelim ibadetlerimizde, amellerimizde hak yol üzereyiz Çünkü bunların hepsi Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu uygulamalarla amel etmiştir. Keyfi yaparsak olmaz, zorunluluk. Tabii ki ha? sıkıntılı, şimdi şu şu hal var yani aslında fakihlerin böyle mezhep değiştirmeyi sıkıntıya sokması ya da kolay görmemesi öyle mezhep değiştirme kolay değil kardeşim hangi mezhepten sonra ona göre gideceksin çok aşırı zaruret varsa o zaman ancak belki değiştirebilirsin gibi zorlamalarından altında yatan e, bir hakikatte şu oluyor yani insanlar bu sefer gevşemesin yani orada şu kolaylık var abdesti buna göre yapayım Maliki'ye göre alayım Namazı Şafi'ye göre kılayım Orucu Hanbeli'ye göre tutayım Gibi böyle e, Ondan ona ondan ona atlama Olmasın yani bir e, Disiplinsiz bir hal Almasın diye Belki bu manada korumak için Belli bir çizgiyi korumak için Demişler ki kardeşim Yani zaruret olmadıkça başka bir mezhebin taklitine Girmez bir mezhebe intisabında Olan kişi demişler ama bunun Hükmü ucunu da böyle bağlayıp yani kesin hükümüş gibi hayır hiçbir şekilde başka bir mezhebinin taklidi uygun olmaz demek de yanlış çünkü hak yol bu da hak yol yani dolayısıyla kişi içinde bulunduğu duruma göre zaruretine göre ihtiyacına göre farklı mezheb imamını da taklit edebilir o mezhebin iştihadıyla da amel edebilir tabii. Evet buradan bir kardeşimiz diyor ki Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi var diyor Bu hadisi şerife göre diyor Bizim görevimiz ne olmalı Ya da hareket tarzımız ne olmalı Hadis şerif Şu şekilde geçiyor Aralarında günahlar işlenip durduğu halde Bu günahları işleyenlerden Daha güçlü Ve onları engellemeye muktedir iken Bunu yapmayan topluluğun Hepsine birden Yüce Allah azap verir Evet bu Resulullah Efendimizin hadisi şerifi. Günah işlenip toplumda günah işleniyorsa Allah'ın emrine muhalif haller hasıl oluyorsa, günah fiiller işleniyorsa bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken, evet o günahı işleyenlerden güçlü onlara e, müdahale etmeye muktedir. Bu güç ve kudret kendisinde var bu iktidar kendisinde var iken, bunu yapmayan topluluğun hepsine birden yüce Allah azap verir diyor. Çeşitli, çeşitli şekilde basınla ya da tartışılıyor bu konu. Yani bu aspect bu hilafet devleti olsa halifeye mi seslenmiş? Burada Resulullah Efendimiz ya da Müslüman bireylere mi seslenmiş Resulullah Aleyhisselam? Burada buradaki buradaki seslenişten e, birey değil e, bir e, topluluk anlaşılıyor ki çünkü bireysel olarak bir Günah işleyen grupa, toplulağa nasıl müdahale etsin ki? Ondan daha güçlü nasıl olsun bir kişi, tek kişi? Burada o oradaki topluluğun kuvvetli olması, yani Müslümanların. Resul Efendimiz'in ben şimdi bu hususu aydınlatma usulünde şöyle bir hadisi şerifini de beyan edelim ki konu daha iyi yerine otursun. Hani bir şey işlendiğinde, günah işlendiğinde, eğer gücün yetiyorsa elinle gücün Buna gücün yetmiyorsa Dilinle Buna da gücün yetmiyorsa Kalben buğz etme, etmelisin buyurmakta Resulullah Efendimiz, Ki en aşağı mertebesi de budur Burada tabi bunları mertebe mertebe e, Almak lazım Yani elinle müdahale edebilmen için Bir güç Otorite olması lazım Yani bir güç otorite olursa Ancak elle müdahale Mümkün olabilir Eğer ee, burada dilinle müdahaleye de işte mesela alimler, bu konuda bilgili insanlar giriyor. Diliyle müdahale edecek alim kişi, ilmi olan kişi bu ilmini kullanarak, kalemini kullanarak burada yapılan yanlışı, hatayı, günahı dile getirir insanlara anlatacak. Ancak avam olarak bir kudreti olmayan kişi ise burada ancak bu etmek derecesinde kalmış olur ki kalben buuz etmiş olur o yapılan o hatta günaha onu ortak olmamak adına onu hoş karşılamadığını o Allah'ın bir e, emrine muhalif bir hareket fiil olduğundan dolayı ona karşı bir buuz etmesi kalmış oluyor. Bunu bu çerçevede düşünürsek burada mertebeler giriyor devreye. Yani e, bu derin bir konu. Kişinin mer mertebesi ile birlikte açıklanacak bir yani kişisellikten ziyade toplum olarak toplumların idaresi ve yönetimi ile alakalı bir mevzu. Kadınların tesettürü nasıl olmalı? Evde Müslüman olmayan bir kadın varsa o da Müslüman kadına haram mıdır? Evet. Kadınların tesettürü geçen geçenki sohbetimizde işlemiştik. Detaylı bir şekilde e, tabii ki kadınların tesettürünü Allah-u Teala e, Nur Suresinde 31. ayette beyan ediyor, buyuruyor. E, kadınların hangi ölçüler içerisinde ne şekilde kapanmaları gerektiği nasıl bir kıyafet giymeleri gerektiği bol kıyafetler, vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde kıyafetler baş başörtüleri, omuzlarının üzerine salsınlar buyurmakta tesettürün ölçüsü ortada ama kişi, kadının e, giyeceği kıyafet tarz, usul burada değişiklik, e, çeteceği kumaş bunlar değişiklik e, arz edebilir tabii ki ama ör, şey ortadadır yani ana profil ortada allah Teala kadının yüzünü, ellerini ve bileklerinden ayaklarının dışında vücudunun tamamının örtülmesi hususunda bildirmiş. Resulullah Efendimiz'in bu hususta izahatları e, ve o zaman yaşayan Resulullah Efendimiz'in zevceleri olsun sahabeler olsun onların yaşantıları, onların bu husustaki izahatları, Ehlullah'ın seçkinlerinin kitaplarda geçen ve fıkıh alimlerinin bu konudaki izahatları net bir şekilde ortadadır. Kadının tesettür üzere olması gerektiği Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bunu kabul etmemek ya da bu ayeti farklı şekilde tevil etmeye, çevirmeye kalkmak abesle iştigal cahilliktir. Başka bir şey değil yani. Ayet net ortada. 1400 senedir Resulullah Efendimiz zamanında O dahil, sahabe dahil, ehlullah dahil Hepsi yani haşa Hata mı yaptı, yanlış mı anladı O ayetten de, günümüzde çıkmış 3-5 kişi, hayır efendim siz o ayetten Yanlış anlıyorsunuz, orada işte kadının Başını örtmesi e, Anlatılmıyor, başka şey anlatılıyor Oradaki kelime şu anlama geliyor gibi Kendine, kendi nefsani Şeytani e, Zevklerine göre yorum yapmaya kalkanlar Çıkıyor günümüzde Bunları itibar edilecek şeyler değil Net bir şekilde bu ölçü ortada zaten. Bu tarz insanlar bence kendini aldatmış olur. He. Başka bir şey yapmaz. Müslüman şey Evde. Heh, Müslüman. O Müslüman olmayan. Müslüman olmayan bir kadın eğer e, aynı evde bulunuyorsa, o kadının yanında Müslüman olan kadın e, nasıl kıyafetinde nasıl ne hal üzere bulunması lazım? Evet. Yine aynı kesetür halinde bulunması lazım. İşte tatillere gidiyoruz, hanımlar ayrı, erkekler ayrı, hanımlar tarafında zaman zaman sıcak su otelleri şunları Müslüman olmayan kadınlar da gidebiliyoruz. Oradaki durumu durum, yani anılar tarafında... Yabancının dışında, yabancıların e, yanında, hanım da olsa, eğer Müslüman olmayan hanımların yanında bulunuyorsa, bir Müslüman kadın tesettür e, çizgisini koruyacak tesettür çizgisini koruyacak. Aynı dışarıda nasıl tesettürüne riayet ederek bulunuyorsa, aynı o Müslüman olmayan bayanların yanında da o tesettürü üzerinde bulunmak zorunda kalıyor. Yani bilevlerden kapı olmak zorunda mı? Evet. Aynen öyle. Çünkü Müslüman olmayan kadının yanında Müslüman olan bir kadın tesettür ölçüsünü korumak zorunda. Yani bizim öğ öğrendiğimiz edindiğimiz ilim-i ilim cihetten izahatımız bu şekilde farklı farklı izahat yapanlar varsa da orasını bilmez ama bizim okuduğumuz eserlerden öğrendiğimiz izahat bu zarure durumlarda namazı cem etme durumu olabilir mi? nasıl olabilir? buna Resulullah Efendimiz ee, kapı açmıştır Namazı cemedme durumu olmuştur ki hac döneminde de biliyorsunuz Arapatta namaz cemediliyor. Dolayısıyla bu cemedme durumunu e, Hanefi mezhebinde bu o kadar e, geniş tutulmuyor ya da geniş bakılmıyor ama Şafi mezhebinde var hani zarret durumunda namaz cemedilebiliyor öğle ile ikindi cemedilebiliyor yapabiliyorlar zarret olduğu zaman. Eğer kişi e, bu zaruret içerisinde kaldığını hissediyorsa bu zaruret içerisinde kaldığını hissediyorsa yani başka türlü bu olayı çözme imkanı olmadığını görüyorsa cem edebilir mi? o zaman işte mezhep, diğer mezhep imamını taklit ederek cem edebilir burada Allahu Alem diyoruz yani kişi kendi vicdanına sorsun Resulullah Efendimizin öyle bir hadis-i şerifi var ya sana mümühtüler ee, fetva verse de sen dön kalbine sor diyor sen de işte burada kişi bu hususta da kendine dönecek kalbine bir soracak yani bu hususta cem etmekte mutmainlik görüyorsa kendinde tabii bu yaptığı cem de dinimizin hükümleri içerisinde başka bir mezhebin müştehidinin imamının yaptığı iştihat bu onun dediği iştihatı üzere şartlara uyuyorsa cem edebilir yani etmesini engelleyecek bir pozisyon yok hayır kesinlikle cem edemez diye kimse de bir şey söyleyemez öyle bir hüküm koyamaz çünkü cem var cem edilebiliyor zaruret halinde olduğuna da inanıyorsa kişi o artık o kişiyi bağlar o ameli şimdi bakın bazı ameli durumlarda ameli durumları yerine getirirken e, aslında kişi ilmi birikimine göre hem ilmi birikimine göre hem de oradaki itikadına göre yani Allah'a olan yakınlığı, irtibatı mertebesince o şeyi o ameli yapmada farklılık arz edebilir. Birine e, zorunluyken bir amel birisine zorunlu olmayabilir. Nasıl olur? Size bir e, örnek vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Burada bir Hasan dede diye tanıdığım bir dede vardı. Hemen hemen herhalde bir seneye yakın bir zaman oldu vefat edelim. Tasavvuf ehli takva ehli bir zat idi. Evinde sürekli Kur'an okur, ibadet eder, zikirle meşgul olurdu. Ee, Allah dostlarından biriydi. Ben öyle görüyordum. Zaman zaman e, gidip onu evinde ziyaret ederdi. Evden dışarı çıkmaz. Bana burada bir görev verildi, nöbet verildi der. Evde ibadet taatini yapar. İnsanlar bazen işte onu bilen, tanıyan gelir evine, ziyaretine. Orada nasihat ederdi. Zayıf Kuru kısa boydu. zaten yani az yemekten dolayı da böyle O yaşına rağmen 90'lara yakın bir yaşı vardı Böyle çok hareketli bir yapısı vardı Bu, Bununla yaptığımız bir sohbette şöyle bir şey anlattı Ben dedi çok uzun yıllar öncesi bir dişime dolgu yaptırdım dedi Dişime dolgu yaptırdım dedi Sonra Kitap okudukça, öğrendikçe, dolgudan dolayı rahatsızlık duymaya başladım, dedi. Aslında bakın, burada hemen parantez içerisinde belirtelim. Dolgu, bazı meselelerde yapılabileceğine dair iştihat, mezhek vermiştir. Dolayısıyla onun guslünde bir mani yoktur. Şimdi bu, bu durumla birlikte, ben gönlüm bir türlü mutmain olmadı bu dolgundan dolayı acaba günaha girer miyim guslemani olur mu olmaz mı hususunun araştırmaya başladım okuduğu meseleler de mutmain etmedi sonra bir Allah dostu olarak bildiğim bir zata gittim dedi isim vermeyeceğim burada o zata gittim o zat dedi ki dedi e, senin dişinde dolgu var mı yaptırdın mı evet var demiş Yaptırdım. bize gelip bu soruyu sorana ve benim verdiğim cevap şu şekilde demiş o zat eğer dişinde dolgu yoksa yaptırma. Eğer dişine dolgu yaptırdıysan bu hal üzere devam et. Bir sıkıntı yok. Böyle derim demiş. Cevabım budur demiş. Şimdi bu cevabı alınca eve döndüm. Yine bir türlü gönlüm mutmain olmuyor diyor. İbadetlerimi yapıyorum, namazlarımı kılıyorum ama bu dolgu benim beynimi kemiriyor diyor. Ve nihayetinde bir yansı namazında namaz kılarken sanki böyle yan tarafından bir el ağzımın içerisine girdi dedi o dolgumu çıkarttı koparttı ağzından bir baktım sekcadenin üzerine dolgu düştü dedi hiç namazımı bozmadım o kimdi neydi ne eliydi onu hiçbir şeyi bilmiyorum dedi İrktim, irkirdim ürktüm dedi nihayetinde namazı tamamladım selam verdim Allah'a hamdü senada bulundum dedi ya, beni bu sıkıntıdan kurtardın çünkü kafası artık o kadar meşgul olmaya başlamış ki Allah'tan perdelenmeye başlamış Allah da onu kurtarmış işte o sıkıntıdan şimdi o onun mertebesine göre olması gereken artık o ne kadar kimden bilgi alsa bile dolgunun olabileceğini güzle mali olmadığına dair ama kalbi mutmain değil kalp o dolgudan rahatsız Allah da o kalp benden gayrı meselelerle uğraşmasın diye Allah lütfetmiş işte lütufla onu o dolgudan kurtarmış ağzından çıkartmış dolguyu atmış ondan sonra kurtuldum dedi şimdi bu meseleyi niye anlattım kalp mutmainliği mevzusuna girmek istiyorum yaptığımız ibadetlerde tablerde belli bir düzeyde bakın buranın altını çiziyorum belli bir düzeyde ilim elde ettikten sonra ilmimizin verisine göre seçeneklerimizi seçebiliriz yani yapacağımız o ameli durumda ya da o ibadet durumunda hangisini seçmem gerekiyor? Kendi mertebene bak ilmine bak Allah ile arandaki yakınlığa bak. Hangisi senin için Allah'a daha hoş geliyorsa o zaman o amele yönel öyle işle amelini ölçü bu yani. Çünkü burada buna ne diyoruz işte takva çünkü takva mertebe mertebedir herkesin mertebesi farklıdır Öteki adama bakarsın, dolgusuyla namazını da kılar, ibadetini de yapar, hiçbir sıkıntı yok. Namazı, ibadeti kabul olmuyor mu? Elbette ki kabul oluyor. Evet, bu durumda kişi şimine bakması lazım. Mertebesine bakması lazım. Yani benim ilmi birikimim ne düzeyde? Mertebem nereyi götürüyor, nereyi kaldırıyor? Yani Allah'a yakınlıkta, Allah'a yakınlık kurmakta hangi uygulamayı yapmam daha Allah'a sevimli geleceğine inanıyorsam, o zaman ona göre amel etmem lazım. O basamağı kendimiz seçeceğiz yani. İlminizin verisine göre, getirisine göre. Evet, bu konuyu da böylece dile getirmiş olduk. Evet, şimdiki bir sorumuz da kul hakkı mevzusuyla alakalı. Herhangi bir kardeşimize bir kızgınlığınız olsa, Bunu yüzüne söylemeyip, Sonra başka birine içimizi boşaltsak bu hususu bile getirmiş olsak kul hakkına girer mi? Girer. Bakın e, yanımızda bulunduğunda eğer hakkında konuştuğumuz kişi, hakkında konuştuğumuz doğru dahi olsa doğru dahi olsa, yaptığı hareketi anlatsak dahi yanımızda bulunduğunda eğer e, hoşnut olmayacaksa o konuşmamızdan o sözümüzden işte buna gıybet deniyor. Zaten konuştuğumuz kişinin e, söylemediği sözleri söylersek, yapmadığı şeyi yaptı diye anlatırsak bu iftiraya giriyor ki onun günaha katka kat fazla. Ama yanımızda e, işte o kişinin başka bir insanın üçüncü bir kişiye o kişi hakkında yaptığı işle alakalı veya söylediği sözle alakalı ifade edile getirdiğimiz zaman eğer ki o hakkında konuştuğumuz kişi yanımızda bulunsaydı hoşnut olmayacaksa razı olmayacaksa o konuşmadan işte o zaman bu ölçüsü bunun gıybeti. O zaman da bu kul hakkına giriyor. Bu durumda kişiyle helalleşmek lazım. Kul hakkından kul hakkından kaçınmak gerekiyor. Hayvan hakkı ve gayrimüslim hakkından çok çok hassas bir şekilde kaçınmak gerekiyor. Onu daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştik. Kul hakkına dikkat etmemiz lazım. Evet. Evet şimdi bir sorumuz var Resulullah Efendimizin zamanında işte hadis fıkıh mevzularında sahabe kiramın bilgisi vardı bu terimler geçmekteydi tefsir fakat tasavvuf konusu Peygamberimiz zamanında ve hulefe-i raşidin döneminde tasavvufun yeri neydi? diye bir soru var. Tasavvuf aslında dinimizin özüdür, hakikatidir. Tasavvuf deyimin sonradan çıkmış olabilir. Evet, tasavvuf deyimin kelime olarak o zamanda bir tasavvuf kelimesi kullanılmamaktaydı. Fakat tasavvufun mahiyeti özü e, dinimizin özü hakikatlerini ifade etmek, anlamak, yaşamak, bunları içeren bir bir e, profildir tasavvur Tasavvufun mahiyeti bu dinin hakikati özü demektir yani dolayısıyla bu tasavvufu yani kelime olarak her ne kadar sonradan çıkmış olsa dahi işte bazı eleştirenler var efendim tasavvuf Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir kelime yoktu öyle bir zikri yoktu o zaman tasavvuf diye bir şey Azizallah. Allah tasavvufu kabul edemeyiz günümüzde diyenler var tasavvufu eleştirenler var tasavvuf diye ifade ettiğimiz anlattığımız dinimizin özü hakikati yani şer şeriat tarikat şeriat tarikat hakikat marifet mertebeleri diye saydığımız mertebelere göre tasavvuf işte bütün bu mertebeleri anlatan izah eden ifade eden marifeti hakikati ifade eden bir e, şekildir. Dolayısıyla e, tasavvuf o zamanki yaşantıda Resulullah Efendimizin yaşantısından e, veya sahabenin yaşantısından ayrı bir oluş ya da bir yaşayış tarzı değildir. Yani sonradan çıkarılmış uydurulmuş bir şey değildir. Nitekim Ebu, e, Sufa Ehli dediği Resulullah Efendimizin Mescidi Nebevi'de onlar için ayrı bir bölüm ayırdığı sufa ehli dediği zebat vardı sahabeden. Tamamen böyle hakikat ve marifete yönelmiş o ilimlerle iştigal eden insanlardı. Bunlar mescitte bu tarz ilimleri konuşurlar. Bu tarz ilimleri tahsil ederler. Hakikate ve marifete yönelik e, mevzuları tahsil edip bunları anlamaya, yaşamaya çalışırlardı. E onların yaşadığı işte tasavvuftu yani. Ölmeden önce ölmüş tasavvufu kendisi bilmesin. Tabi, tabi Resulullah Efendimiz'in ölmeden önce ölmüş hadisi şerifi tasavvuf konusuna giriyor. Yani işte tasavvuf önce kişinin kendine yolculuğu, nefsini bilen, Rabbini bilir hadisi şerifinden hareketle kişinin kendini tanıması, nefsini bilmesi, tanıması ondan sonra Rabbini bilmesi tanıması sonra Rabbil Alemini tanıması ve kulluğunu layıkıyla yerine getirmesi bütün bu aşamaları topladığımız zaman bunların hepsi işte tasavvuf kelimesinin çatısı altında toplanan hakikatler olmuş oluyor tasavvufun mahiyeti bu yoksa tasavvuf dinden ayrı bir şey değil Resulullah Efendimizin getirmiş olduğu e, beyan ettiği şeylerden ayrı bir şey değil ayrı olarak tutulamaz kesinlikle tasavvufun içerisinde Kur'an vardır, hadis vardır Resulullah Efendimizin izahatları vardır yaşantısı vardır. Resulullah Efendimiz'in belli başlı bazı sahabelere, seçkin sahabelere idrak düzeyleri yüksek olan hakikatleri aktardı. sırlı hakikatleri dile getirdiği mevzular vardır tasavvufta. Esas tasavvuf bunlarla ilgilenir. Yani Resulullah Efendimiz'in o seçkin seçkinleri, seçkin sahabelere dile getirdiği o sırnı, o hakikatleri e, açar. Tasavvuf dediğimiz e, ilim budur yani. O hakikatleri açmak, onları anlamak adına, yaşamak adına izahatlarda bulunmaktır. Evet. Peki bu hafta sohbetimizde inşallah burada tamamlıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Rabbena atina fil dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azarenlar. <gülüyor> Allahümme ufirli veli valideyye velil mü'minine ve mü'minati el ahyai minkum el emmat Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa nasıril haqq bil haqq vel ila suratikel müstakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al azim Subhanel lezi yarani Subhanel lezi mekanin ya'nemu mekanin yarani Esselatü ve selamü aleike ya ve selamü aleike ya ve selamü aleike ya Seyyid al ve al Aakhir, salavatullahi Rabbi Rabbi azze Rabbi